Estağfirullah, estaizubillah, bismillah, elhamdülillah ve selamu ala rasulillah Esselamu aleykum Hayal ediyorum onun zamanında olduğumu Hayal etmek parayla değil ya Dini olarak da bir mahsur yok sizi de eder misiniz? Lütfeder misiniz? Şimdi Mescid-i Nebevi'deyiz. Medine-i Münevvara'da. Dünya hayatının koşturmacaları arasında nefessiz kalmış. İş, aş, eş koşturmacası arasından biraz sıyrılıp, huzura kavuşmak için koşmuşuz namaza. Hayya al felah Sadasına. Sanki okuyan davet eden Bilal gibi İbni Ümmü Mektum gibi ve namazın ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu huzurundayız ve bekliyoruz. Vahyin nurlandırdığı mübarek kalbindekileri hayran olduğumuz belagatıyla bizimle paylaşsa da biraz dertlerimizden arınsak ya diye geçirirken aklımızdan o. Kelam etmeye başladığında taşlaşmış kalpler nurul hüdadan Sahi olup kalplere işletilen kutlu elçi, evvelkilerin ve sonrakilerin efendisi, diğer tüm enbiya kardeşlerinin yüklendiği davanın en sonunu ve en ağırını yüklenen kutlu elçi, rauf ve rahim olan elçi, başlıyor konuşmaya. Kimimiz unutmamak için bir yerlere not almaya çalışıyor, Kimimiz gözlerini dahi kırpmadan her bir harfi yakalamaya çalışıyor. Dinliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Herhangi birinizin ailesi, malı ve amelleriyle neye benzediğini biliyor musunuz diye soruyorlar. Sahabelerle beraber biz de Allah ve O'nun kutlu Resulü elçisi daha iyi bilir diyoruz. Bunun üzerine O şöyle buyuruyor. Sizin herhangi birinizin malı, ailesi ve amelleriyle olan meselesi şu üç kardeşli adamın meselesine benzer. Adamın birinin üç kardeşi vardı. Bu kişi vefat edeceği sırada kardeşlerinden birini çağırarak, Gördüğün gibi artık ölüyorum. Aramızda bu kadar senelik bir kardeşlik var. Peki, söyle bakalım. Bu kardeşlik gereği için, benim için ne yapacaksın dedi. Kardeşi de şunları söyledi. Hastalığın süresince sana bakar ve seni hiç yalnız bırakmam. Öldüğünde de seni yıkar kefenler, kabrine varıncaya kadar tabutunu taşırım. Daha sonra da seni iyiliklerle, hayırla yad eder ve soranlara öer met ederim. Bu kişi dedi. Allah Resulü, o kişinin ailesidir. Söyleyin bakalım, bu kardeşi nasıl buluyorsunuz? Sahabeler dediler ki, Ey Allah'ın elçisi, onu pek yararlı bir olarak görmüyoruz dediler. Bunun üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sözlerini Şöyle sürdürdü. Ölüm döşeğinde yatmakta olan o kişi ikinci kardeşini çağırarak ona "Benim ölmek üzere olduğumu görüyorsun. Aramızda bunca senelik kardeşlik ve hukuk vardır. Bunun gereği olarak benim için ne yaparsın? Ne yapacaksın?" dedi o da sana ancak diriler arasında bulunduğun sürece herhangi bir faydam dokunabilir öldüğünde yollarımız ayrılacak sen başka bense daha başka bir yola gideceğiz bu durumda senin için ne yapabilirim cevabını verdi işte dedi Allah Resulü aleyhisselam. Bu kardeşi de onun malıdır. Bu kardeşi nasıl buluyorsunuz dediler. Ashab-ı kiram, Ey Allah'ın elçisi, Biz bunu da pek yararlı biri olarak görmüyoruz dediler. Sevgili dostumuz, mahşer günü kavuşmayı arzuladığımız, havz Kevser'de vuslat ümidettiğimiz, ettiğimiz, kutlu lival ham altında lütfu ilahiyle cem olmayı ümidettiğimiz ettiğimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hazretleri de devamla şunları söylediler. Ölüm döşeğindeki adam üçüncü kardeşine Görüyorsun ki ölüyorum. Ailemin ve sahip olduğum malımın verdikleri cevabı, Ailemin ve sahip olduğum malımın verdikleri cevabı da duydun. Peki sen kardeşlik gereği benim için ne yapacaksın? Dedi. Üçüncü kardeş de şunları söyledi. Ben onlara benzemem. Kabre girdiğinde ve kimsesiz, yapayalnız, tek başına kaldığında sana yoldaşlık yaparım. Tartının, mizanın ve hesabın görüldüğü hesap gününde terazinin iyilikler kefesini ağırlaştırırım. Sahabiler buna ey Allah'ın elçisi o güzel bir kardeş ve iyi bir arkadaştır karşını verdiler dedi. Allah Resulü söyleyin bakalım bu kardeş için ne düşünürsünüz dediler. Eshab-ı Kiram ey Allah'ın elçisi bu kardeş Güzel bir kardeş ve iyi bir arkadaştır karşılığını verdiler. Bunun üzerine Rabbul Alemin olan Allah'ın rahmeten lil alemin olan elçisi Resulullah Aleyhisselam işte gerçek kardeş budur buyurdular. O zaman Abdullah bin Kürz adlı sahabe kalkarak Ey Allah'ın elçisi izin verirseniz bu anlattıklarınızı şiirleştireyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, izin veriyorum buyurdular. Abdullah bin Kürs, o geceyi evinde geçirerek, ertesi gün, Resulullah'ın huzuruna çıktı. Sahabiler de, oraya topladılar. Sahabiler de, oraya toplandılar. Abdullah, şu Şiir Okudu Ben Ailesi Malı Ve Elleriyle Yaptığı Ameller Olmak Üzere Üç Kardeşi Olan Ve Öleceği Sırada Onları Çağırarak Kendilerine Şöyle Diyen Kişi Gibiyim Bugün Başıma Gelen Şu Çetin Günde Bana Yardımcı Olunuz Bugün çok uzun ve korkunç bir ayrılığın başlangıcıdır. Bu konuda bana ne gibi bir yardımda bulunabilirsiniz? Bunun üzerine kardeşlerden biri şöyle dedi. Ben hayatta olduğun sürece sana itaat eder ve her dediğini yaparım. Fakat ayrılık vakti geldiğinde senin için hiçbir şey yapamam. Eğer benden bir şey isteyeceksen, şimdi istemelisin. Çünkü seninle birlikte gelecek olsam, birçok tehlikelere atılmış olurum. Eğer gidecek olursan, sakın beni arkanda bırakma. Ölmeden önce beni, halini ıslah etmek için harcamalısın. İkinci kardeş ise şunları söyledi. Ben seni cidden sever, ve fazilet bakımından diğerlerinden üstün tutarım. Senin için yorulur ve sana nasihat ederim. Ancak ölüm geldiğinde senin için ona karşı koyamam. Bu konuda elimden ağlamaktan başka bir şey gelmez. Evet. Vefat ettiğinde hıçkıra hıçkıra ağlar, soran olduğunda seni överim. Cenazene katılıp diğerleriyle birlikte seni son ikametgahına kadar taşırım. Oraya yerleştiğinde evime geri dönerek sanki hiçbir şey olmamışçasına ve seninle aranızda dostluk ve kardeşlik yokmuşçasına işimin başına geçerim. İşte bu kardeş o kişinin ailesidir. Birincisi ise onun malıydı.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 bu kardeş de insanın kendisi için önden gönderdiği salih amelleri, iyilikleridir. İnsan yaptığı iyilikleri ahirette bulacaktır. Bu şiiri dinleyen Allah Resulü aleyhisselam ve onunla birlikte orada bulunan sahabilerin gözleri doldu. Daha sonraları Müslümanlar Abdullah'ı yanlarına çağırtır. Ona bu şiiri okurtur, gözleri dolarlardı. Şimdi ferahladınız mı sevgili dostlar? Gözlerimiz doldu o anda. Anın kıymetini bilmek anlamında. Evet, meşhur bir ifade gibi, anın kıymetini bilmeli. An içerisinde yapılan bir hayır, ahir zaman sahabeliğine taşıyabilir, Ahir zamanda yapılan bir nifak, bir küfür, bir şirk, bir batıl, onca hayrı tepe taklak çevirebilir. Haydi derin nefes almaya devam edelim. Gecenin karanlığına ışık olur. Hiç uyanmak istemeyeceğiniz bir rüyanın esrarengiz deryasına dalıp dalıp gitmek ve çıkmamak istersiniz. Rüya olduğunu hisseder ama kendinizi rüya olmadığına inandırmak istersiniz. Rüyadasınızdır. Saadet asrında... Asr-ı Saadet'te olduğunuzu görürsünüz. Nasıl, nereden, ne şekilde geldiğinizi bilmezsiniz. Önemsemezsiniz de. Çünkü rüya da olsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sinde Mescid-i Nebi'de kısmen hasırlı Kısmen Medine'nin şifa olan toprağının üzerinde bulursunuz kendinizi. Hurma yapraklarıyla örtülü, Hurma yapraklarıyla örtülü kısmın gölgeliği ve hurma ağaçlarının gövdelerinin serinliğinde içiniz titrerken, Resulullah aleyhisselamın dizi dibinde bulursunuz kendinizi. O konuşacaktır hissedersiniz ve bir anda elçinin kutlu ve seçkin ifadelerine muhatap olmakla onurlanmak isteyen sahabelerin onun etrafında beyaz kelebekler misali çevrelediğini onun etrafını beyaz kelebekler misali çevrelediğini ve dudaklarından dökülecek her bir harfi yakalayabilmek için Heyecanlı, mütebessim, asil çehrelerini, nazlı bakışlarıyla ona çevirdiklerini görürsünüz. Sanki o sadık yarenler, seçkin yoldaşlar, öncüler, önderler, Kur'an'ın haklarında ayetler inzal ettiği bahtiyar erler, Birisi gelip bir şeyler sorsa da Biz de dinlesek Ve istifa etsek Haletini sergilerler Onların bu heyecanı Zaten hücrelerinizi içten içe fetheden Coşku ve heyecanınızı Tahammülü zor Seviyelere taşır Sonra O kutlu elçi Aleyhi ekmelü tahaya Konuşmaya başlar Aman ya Rabbi! Aman ya Rabbi! O ne tatlı bir hitap tarzı! Aman ya Rabbi! O ne zarif kelimeler! Yüreğe şükûnet veren ses tonu ve inci tanesi gibi dudaklarından dökülmeye başlayan ifadeleriyle candan öte can dost olanın rauf ve rahim tecelligâhı rahmeten lil âleminin baba şefkatini ve abiliğini hissediyor, yüreğiniz sükunet hissediyor. O ilk kelimelerin heyecanını yaşarken, ondan hadis dinlediğinizi ve rivayet edeceğinizi anlayıp, kendinize geliyor ve silkelenip, Rabbi zidni ilmen kalbi duasıyla, pür dikkat başınız önde, Diz üstü oturmuş olduğunu diz üstü, diz üstü oturmuş olduğunu diz üst, diz üstü oturmuş olduğunuz halde dizinizin o edep şefkat ve tolerans peygamberinin dizlerinin dibinde eshab uyuyan bir bebeği uyandırmama hassasiyetiyle parmak ucu ve diz üstüne dokuna dokuna yakınlaşarak sıkışıyorlar. Ve o buyuruyor, Tane tane, Hecelik kelimelerle, Ve tok sesiyle, Sıcak ifadelerle, Dinliyorsunuz, Dinledikçe, akıp dalıp gidiyorsunuz, Ve bir anda uyanıyorsunuz, Uyanmamak için, Direndiğiniz uykudan, Yine de uyanıyorsunuz, Rüyanın bereketinden, Hafızanıza hatır olarak sadece bir tane kelime, bir söz kalıyor. Kış günleri, kış geceleri, gündüzleri kısa, oruçla, midenin değil, günahların orucuyla değerlendirin. Geceleri uzun, namazla, batıla karşı kıyamla zinetlendirin. Herkes uyurken, Rabbinize, dua ile, tefekkürle yönelin. Böyle yapan kazanır. Mutlaka rüya ile amel edilmez, kısmen. Salihlerin gördüğü sadık rüyalar, belki rüyayı gören için bir işaret veya teselli veya bir ders veya bir his olabilir. Rüya'da Resulullah Aleyhisselam'ın görülmesi görüne bir aidiyet veya üstünlük vesaire katmaz. Neticede baş gözüyle gören Ebu Cehil arkasında namaz kılmış i̇bn Sörül ve sairlerin durumu ortada. Rüyanın paylaşımı onu görmek için ortaya ihtiyaç edilen amellerle meşguliyeti bırakıp onunla hem hal olma yoluna vasıl olacak ilim, amel, ahlak gayretini planlı ve programlı bir hayat sisilesinde yaşamımıza aktarmaya gayretinde olmaya vesile olmalı. Rabbim, rüyamızı, rüyalarımızı süslendirerek onurlandırdığı kutlu nebinin seçkin izinde mübarek bir ömrün ardından Rabbimizin huzurunda ebedi saadet yurdu, cennetlerde de ustad edebilmeyi bizlere bağışlasın. Bu nedenden dolayı yakınlık, akrabalık bağlarından fayda görülemeyeceği ancak imanın, amelin ve ispatının kişiyi kurtaracağı günde hazırlıklı olmak icap ediyor. Resulullah Aleyhisselam'ın Kur'an'daki üç amcasını hatırlayalım mı? Resulullah Aleyhisselam emir almış. Şuara Suresi 214. ayetçe Önce yakın akrabanı uyar ayetince amel etmiş ve de uyarmıştı. Karşımıza bir kafir, biri meçhul, biri de şehit, üç amca profili çıktı. Hitap eden, aynı elçi, bağ olarak, aynı akrabalık bağı, ortam olarak, aynı ortam. 1- Ebu Utbe, Ebu Leheb, Abdülüzzâ bin Abdülmuttalib bin Haşim. Tebbe Suresi, 1 ve 5. Ayetler. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu da. Ne zenginliği, ve ne de kazandığı ona fayda vermedi. Alevli bir ateşe mahruz kalacaktır o. Onun karısı da odun hamalı olarak, Boynunda hurma lifinden bir ip olduğu halde. Hakkında azap görüken ismen bildiğimiz tek kişi, Peygamber aleyhisselamın öz amcası Ebu Leheb. Teppe suresiyle. İkincisi Ebu Talib Abdümenaf bin Abdülmuttalib bin Haşim el-Kureyşi el-Hâşimi Kasa suresi 56. ayet Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bilakis Allah dilediğine hidayet verir. Tevbe suresi 113'e bakalım. Ne peygamberin ne de müminlerin akrabaları bile olsa müşrikler için af dilemeleri uygun olmaz. Diğerine bakalım. Ebu Umare, Ebu Ya'la, Hamza bin Abdülmuttalib bin Haşim bin Abdümenaf el kureşi el-Haşimi Ali İmran Suresi 169 ve 170. Ayetler Allah yolunda öldürülenleri Sakın ölü zannetmeyin. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın kendi lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde, Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşleri içinde, hiçbir keder ve korkunun bulunmadığı müjdesinin, sevincini duymaktadırlar. Biri kafir, biri meçhul, biri şehit, üç amca. Hakların dinen başka ayetlerde malumdur. Rabbim, bize sunduğu tercihlerimiz içerisinde imanı tercih edebilmeyi ve buna bağlı kalmayı nasip etsin. Bunun için, bunun için, o serveri kainatın bugün her zamankinden daha muhtaç olmuş olduğumuz sünnetleri yani pratikteki uygulamalarını anlamaya ve anlamlandırmaya ihtiyacımız var. Tabi burada Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetleri ve unutulmuş sünnetleri ifadelerini kullanırken size tırnak kesmedeki sırayı, banyo edilmedeki günleri, Yemek yemedeki oturuş düzenini, Saç tarama stilini, Giyim kuşam ölçülerini arz etmeyeceğim. Bilakis, Kişisel ve örfü olanlardan daha çok, insanların iman ve İslam'a dönmesine sebebiyet veren, Vahyin, Ayaklı Kur'an olmasının, Üsvetün hasenetün olmasının, Yegane örnek ve ölçüsünü koyan pratikteki, toplumu etkileyen, küfre karşı imanı sergileyen sünnetlerini arz edelim. Nitekim, Kur'an-ı Kerim, peygamberini böylece hatırlatıyor bize, ahlakıyla, erdemiyle. Sahabe-i Kiram bize onu öyle tanıtıyor, ahlakıyla, erdemiyle. Peygamber aleyhisselamın oturuş, kalkış, örfi düzenlerine bakarak iman ile şereflenenleri pek bilmiyoruz ya da ibadet usulüne bakarak, ancak imanına, teslimiyetine ve ahlakına bakarak iman edenleri bugün dahi görüyoruz. Maalesef bugün, ben, sen, o, Peygamber aleyhisselamı hakkıyla temsiliyet makamına gelemediğimiz için, bugün hala Kur'an kendi kendini tebliğ ediyor, Peygamber aleyhisselam kendi kendini tanıtıyor. Çünkü sünnet kavramını da kim unutulmuş sünneti icra ederse, yüz şehit vardır müjdesi adı altında, aslında sünnet kavramı içerisinde bile değerlendirirken, ayrı bir başlık altında, ilmi istişareler ve müzakereler sonucu tanımlamaya muhtaç olduğumuz bir tabir ile değerlendiriyoruz. Halbuki, Allah Resulü'nün sahih sünneti, hadislerinde buyurulan, Kur'an'da işaret edilen, veda hutbesi diye bildiğimiz Arafat, Müzdelif ve Mina'da Haccatul Veda'sında ifade buyurduğu tanımlamalar bize özetliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Kur'an ile kendisine emredilen ve üsvetün hasen olmasının temel sebebi olan gerçek sünnetlerini tekrardan hatırlamaya ihtiyacımız var ve onlardan bazılarını hatırlayalım. Nefsime ve nefislerinize sual edelim. Allah Resulü'nün unutulmuş sünnetlerinden bazıları. Zalimin Karşısında Hakkı Söylemek İşçinin Alın Teri Kurumadan Hakkını Vermek Komşusu Açken Kendisi Tok Yatmamak Aleyhine De Olsa Hakka Doğruya Şahitlik Etmek Kendi Akraban Aleyhine De Olsa Adaletten Taviz Vermemek Şaka Dahi Olsa Yalan Söylememek Devlet malını çalmamak, yetimlere, öksüzlere sahip çıkmak, Herkese, kafire karşı bile güzel ahlak sahibi olmak, Objektif ve samimi bir araştırmanın ardından ulaştığın doğrudan, Doğru bildiğin yoldan taviz vermemek, Maslahatçı olmamak, bizi aldatan olmamak, İki günü eşit olmamak, ilim ve amel yönünde, cihadı unutmamak, cihadı sadece nefisle mücadeleye indirgememek, hayatın her sahasına yaymak, ilim ve hilim sahibi olmak, Kur'an'ı sadece okuyup kıraat etmek yarışında durmayıp, Kur'an'ı anlamak, yaşamak, israf etmemek. Yahudileri ve Hristiyanları dinde dost edinmemek, İslam'ın izzetini yere düşürmemek, herkese, kafire karşı bile sözünde durmak, herkese, kafire karşı bile emanete riayet etmek, her konuda, istişare, bilgi alışverişi yapmak ve İstişarede ortak karar kendi görüşüne uymasa bile tabi olmak. Sevinçte, hüzünde, hazarda, seferde, darlıkta, varlıkta, her fırsatta tekbir, zikir ve secdede bulunmak. Herkese, kafire karşı bile fakirleri, yoksulları, kimsesizleri korumak, kollamak. Eşine karşı şefkatli ve sevgili, Çocuklarına karşı merhametli ve sıcak, Anne babana karşı müşfik ve saygılı olmak, Selam veren, hatır soran, el veren olmak, Resûlullah Aleyhisselam'ın unutulmuş olan sünnetlerini, Bazılarını arz etmeye devam ediyorum, Vefalı olmak, Unutmamak, Affedici olmak, her işte, ibadet ve yaşam, her iki seçenekten, helal olmak kaydıyla hep en kolay olanı seçmek. Kolaylaştırmak, asla zorlaştırmamak. Sevdirmek, hiçbir zaman nefret ettirmemek. Görünüşüyle saygın, konuşma tonu ve tarzıyla sıcak, çehresiyle sevecen olmak. Kusur bulan değil, hata örten olmak. Hatayı ön plana çıkarmak ve ortaya dökmek için değil, hatayı kaldırmaya çalışmak, hatalıyı islah için gizli nasihat etmek. Kılıfına uyduran değil, Kur'an'a uyan olmak. En seçkin özelliklere sahip olmasına karşın, kibirden uzak olmak. Tepeden bakmayan, sıradan bir kul olduğunu, her beşeri diyalogta beyan buyuran olmak, mütevazi olmak. Etiketleyen, niyet okuyan değil, zahire ve ifadeye göre muamelede bulunmak. Gıybet etmemek, yanında gıybet edilmemek. Kim olursa olsun, zalime karşı her platformda tepki koymak. Kim olursa olsun, mazlumdan yana, her imkânla seferber olmak. Yalnızca insanlara değil, tüm hayvanlara ve hatta tabiata karşı koruma, kollama, sahip çıkma, sorumluluk yüklenme. Tüm ömür boyunca hoca olmak, eshab-ı ve diğer sahabelere karşı olduğu gibi ve yine tüm ömür boyunca talebe olmak. Cebra Cebrail'e olduğu gibi. Herkese karşı, malı olana, mülkü olana, fabrikatör olana, parası olana, şanı şöhret olana özel değil. Herkese karşı, öyle bir sevgiyle yaklaşmak ki, herkes yanında, en sevgili kendisini bilmek. Geceleri abid, gündüzleri mücahit olmak. Her şeyi bilmemek, her konudan anlamamak, her şeyde son söz sahibi olmamak, gaybi bilmemek Allah bildirmedikçe, her şeyin farkında olmamak, her şeyden anlamamak, yani vahiy haricindeki konularda başkalarının sözlerine ve istişaresine yorum yapmamak, bilgiçlik taslamamak. Evet, Resulullah Aleyhisselam'ın unutulmuş, unutturulmuş, unutulmaya yüz tutmuş ya da unutulmuş gibi yapmanın bazılarını tekrarlamaya devam ediyoruz. Allah'a karşı, dinine karşı, kitaba karşı, müslümanlara karşı ve tüm insanlara karşı samimi olmak. Araştıran, soran, sorgulayan, takip eden, düşünen, düşündüren yüce gönüllü olmak bilgi olmak ne hep Gülen ne de hep ağlayan olmak hiç kimseyi asla yarı yolda bırakmamak hiçbir bedele karşı sana güvenenleri satmamak ne baskı olursa olsun Hakka ihanet etmemek kendilerine yapmalarını söylediğini kendi nefsine de uygulatmak RİYA VE gösterişten UZAK OLMAK Tabi başta sevgili Şaban Öz Hoca buna dikkat çeken bir makale yazmış sonra üzerinde düşündürmüştü hakikaten. Allah Resulü'nün hayatının tümünü kuşatan muamelat ve sosyal hayata yansıyan pratiklerini unutulmuş en büyük sünnetler olarak karşımızda görüyoruz maalesef. Allah Resulü'nün kıldığı namazları, tuttuğu oruçları, çektiği tesbihleri ve zikirleri, giyiniş ve kuşanışındaki e, hayatının örfi adetlerini fazlasıyla yapıyor ama Allah'a karşı sorumluluğu, kitabına karşı sorumluluğu, vahye karşı sorumluluğu ve tebliğ ile alakalı çevresindekilere karşı sorumluluğuyla alakalı taşın altına elimizi koymamızı gerektiren sorumluluklardan kaçacak bahaneler kendimiz üretiyoruz. Yani nefsimizle yapacağımız hiçbir mücadele, cenk meydanında yapmamız gerektiği hale kaçtığımızın yerini örtmez. Sabahlara kadar kalacağımız hiçbir namaz, namazın hakikatini, müvahhid bir mümince çevredekilere yansıtmanın karşılığı olmaz. Yapacağımız hiçbir zikir dilimizden dökülen aldatma ifadelerini, ''Vallahi de billahi de tallahi de malım şöyle'' gibi ifadelerle Allah'ı şahit tutarak yaptığımız yalanları örtmez. Yapacağımız hiçbir taat bir başka sorumlu örtmez. Lakin nefsimize kolay geldiği için olsa gerek, tırnak kesiş şekli, namaz için camiye giriş çıkış şekli, namazı kullandığı takkenin ölçüsü, bırakılan sakalın mevkisi, taranan saçın şekli, elbisenin ayarlanma ölçüleri gibi şeyleri sünnet gibi algılayıp yapmakla Asıl sorumluluklarımızın üstesinden geldiğimizi düşünmek gibi bir hissiyata kapılıveriyoruz bazen. Ve belki bu sözü Adnan Hoca söylüyor değil de, A Hoca ya da B Hoca söylüyor olarak da değil de, Allah'ın 6236 ayetle karşımıza koldu, koymuş olduğu hakikati hakem tayin ederek, sahabeyi hakem tayin ederek, tabini ve tebe-ü tabi tabini hakem tayin ederek değerlendirmemiz gerekecek olsa gerektir. Son sözlerimizi arz ederken Halid bin Zeyd Ebu Belensari Ensari Allah Resulü'nü gözüyle görmüş, Akabe biatlarından beri peşinden ayrılmamış kutlu bir sahabe olmasına rağmen Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetlerini bazı ritüellere indirgeyip kendini sosyal hayattan çekip halvetanede ömür tüketmemiştir. Hakkın şahidi olarak şehadet mertebesi uğruna, İslambollar, Konstantiniyeler İstanbul, İslamboll olsun diye, 90'lık sürü bir seferde bulunmuşlar. Unutulmuş sünnetler kavramını, ahir zaman sahabesi olma arzu ve hedefiyle karşımıza büyük bir miras olarak bırakmışlar. Öyleyse, Allah'ın kitabına, Resul'ün kutlu sünnetine, sahabenin anladığı ve tanıdığı peygamberle tekrardan tanışmaya, mahşer günü onun kutlu sancı altında buluşmak için sadece diliyle 4444'ler etrafında dönmeyip onu anmaktan çok anlamaya gayret edenlere, Nefs Mekkesi'nden Gönül Medinesi'ne hicret edenlere selam olsun. Bu sohbetimizin son sözleri tüm hadis mecmuasına, misalen 35.647 hadisin tekrararıyla cem olmuş buhar Müslim Tirmizi bu Davud Nesai'nin mecmuası olan kütüb Sitte'nin bir nevi özeti mesafesindeki veda besini dillendirerek tamamlayalım mı? Nefsime ve güzel günüllerinize. Ey Allah'ın kulları! Allah'a hamdolsun, onu över, ona şükrederiz, ondan medet umarız, ondan bağışlanma dileriz, tevbe ederek ona itaate yöneliriz. Nefislerimizin kötülük tehlkinlerinden ve kötü ameller işlemesinden Allah'a sığınırız. Allah, kime doğruyu gösterirse, kimse onu hak yoldan uzaklaştıramaz kimin de hak yoldan uzaklaşmasına özgürlük tanırsa, kimse ona doğruyu gösteremez. Tek Allah'tan başka tanrı olmadığını, ilahlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında ortağı bulunmadığını kabul ve tasdik ederim. Muhammed'in, aleyhissalatu vesselam, onun kulu ve rasulü olduğunu kabul ve tasdik ederim. Ey Allah'ın kulları! Size Allah'a sığınmanızı, emirlerine yapışmanızı, günahlardan arınmanızı, azabından korunmanızı öğütlerim. Size tekrar tekrar O'na itaati tavsiye ederim. Sözlerime hayırlı olanla, O'nun izni ve yardımıyla başlıyorum. Ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah'ın emirlerini tebliğ ile görevlendirdiği, İlahi hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur ettiği tek yetkili Resulüyüm. Beni dinleyin. Size bazı açıklamalar yapacağım. Bu yıldan sonra bir daha burada sizinle buluşup ulaşamayacağımı bilemiyorum. Ey insanlar! Kanlarınız, canlarınız, yaşama hakkınız, mallarınız... Namuslarınız, haysiyet ve şerefleriniz, vücut bütünlüğünüz, Rabbinizle buluşacağınız güne kadar bu ayınızda, bu beldenizde, bu gününüzün saygıya, korunmaya layık olduğu gibi saygıya ve korunmaya layıktır, dokunulmazdır. Ancak İslam'ın koyduğu sorumluluk gereği uygulanan gerekçeli karara dayalı cezalar müstesnadır. Benim sözlerimi iyi dinleyin ki izzet ve şerefle huzurlu yaşamaya devam edesiniz. Sakın haksızlık yapmayın ve zulmetmeyin. Sakın baskı, zulüm ve işkenceye alet olmayın. Sakın zulme boyun eğmeyin. Haksızlığa rıza göstermeyin. İyice anlatabildim mi? Allah'ım sen de şahit ol. Ashabım, siz Rabbinizin huzuruna varacaksınız. Size işlediğiniz bilinçli amellerin hesabı sorulacak. İyice tebliğ edebildin mi? Allahım, sen de şahit ol. Ey insanlar, Allah'a sığının, emirlerine yapışın, azabından korunun, insanların mallarını. Eksik teslim etmeyin. Değerlerini düşürmeyin. Bedellerini eksik ödemeyin. Mallarını kötülemeyin. Haksız rekabet yapmayın. Aldatarak, hile yaparak, fırsat kollayarak, gasp ederek insanların haklarını zayi etmeyin. Zayine sebep olmayın. Ülkede, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmakta, ve küfürde ileri gitmeyin. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa, bu emaneti sahibine versin. Size hediye verene hediye ile karşılık verin. Kefil borçlu gibidir. Borcun ödenmesi gerekir. Soyunuzdan sopunuzdan medet umarak benim yanıma yaklaşmayın işlediğiniz bilinçli amelleri vesile ederek yanıma gelin. Ben bütün insanlara da size de aynı şeyleri söylüyorum. Cahiliye döneminin faizli alışverişleri kaldırılmıştır. Yüce Allah, Celle Celaluhu kaldırılan ilk faizin Abbas bin Abdülmuttalib'in olmasını emretmiştir. Ancak ana paralarınız sizindir. Ne siz haksızlık edebilirsiniz ne de haksızlığa uğratılacaksınız. Allah Subhanahu ve Taala faizli alışverişin yapılmayacağını icrası kesin hüküm haline getirdi. Kaldıracağım ilk faiz amcam Abdullah amcam Abbas bin Abdülmuttalib'in faizli alışverişindeki faizdir. Ey insanlar hangi ayda hangi günde Hangi ülkede olduğunuzu biliyor musunuz? İnsanlar, saygıya layık korunan bir günde, Dokunulmazlığı olan ülke ve bir ayda dediler. Ey insanlar! Kanlarınız, canlarınız, yaşama hakkınız, Mallarınız, namuslarınız, Haysiyet ve şerefleriniz, vücut bütünlüğünüz, Rabbinizle buluşacağınız güne kadar,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 Kıyamet gününe kadar, cahiliye döneminde var olan kan davaları kaldırılmıştır. Cahiliye döneminde var olan kan davaları kaldırılmıştır. Kaldıracağımız ilk kan davası, Amir İyas bin Rebiya bin El-Haris bin Abdülmuttalib'in kan davasıdır. O, Saad bin Leysolları'ndan süt anneye verilmiş bir çocuktu. Hüzeyl onu öldürdü. İyice tebliğ edebildim mi? İnsanlar elbette tebliğ ettin dediler Allah'ım sen de şahit ol Burada bulunanlar sözlerimi bulunmayanlara iletsin Kabe hizmetkarlığı ve hacıların su ihtiyacını karşılama dışında Cahiliye devrinin hükümet görevleri kaldırılmıştır Kastan adan öldürmenin cezası kısastır Kastan öldürmeye benzeyen cinayet sopa ve taşla öldürmedir Diyeti yüzdevedir. Kim daha fazlasını isterse, o İslamı benimsemeyen, cahiliye dönemini özleyen biridir. En büyük Allah düşmanı, kendisine herhangi bir kastı olmayan birini sebepsiz yere öldürendir. Kendisine el kaldırmayana sebepsiz yere vurandır en büyük Allah düşmanı. İyice tebliğ edebildim mi? Allahım, sen de şahit ol. Ey insanlar! Sizi uyarıyorum. Herkes yalnızca kendi işlediği suçtan sorumludur. Suçlu evlattan dolayı baba sorumlu tutulamaz. Suçlu babadan dolayı evlat da sorumlu tutulamaz. Ey insanlar! Şeytan sizin bu topraklarınızda kendisine tapınılmasından ümit kesmiş bulunuyor. Ancak... Bunun dışındaki önemsiz gördüğünüz davranışlarda, aranızda çıkardığı fitne fesatla sizi birbirinize düşürdüğünde sözünün dinlenmesinden hoşnut olacaktır. Dininizde sebat ederek, dininize sahip çıkarak şeytanın, şeytan tıynetli ahlaksız azgınların, şeytani düzenlerin vesvesesinden, daleverasından kendinizi koruyun. Ey insanlar! Yalan yere Allah'ın adını anarak yemin etmeyin. Yalan yerine Allah adına yemin edenin yalanını Allah açığa çıkarır. Ey insanlar! Zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki düzenli sistemine girerek seyrediyor. Ayların sayısı on ikidir. Dört tanesi savaşın haram olduğu aylardır. Bunlardan üçü birbiri peşinden gelir, biri tektir. Bunlar, Zilkade, Zilhicce, Muharram ve Cemaz-ı ile Şaban arasındaki Mudar kabilesinin adını koyduğu ay olan Recep'tir. Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gün, levh-i mahfuzda tespit ettiği kayıtlarda, Allah katında ayların sayısı 12'dir. On iki aydan dördü savaşın haram olduğu aylardır. İşte bu haram aylarla ilgili hüküm insanlığı, insani değerleri ve düzeni ayakta tutan dinin, medeniyetin zamanla değişmeyen tabi hukuk kurallarını içeren şeriatın hükmüdür. Bu aylarla ilgili Allah'ın koyduğu yasaklara çiğneyerek kendinize birbirinize zulmetmeyin. İlahlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşan müşrikler nasıl size karşı top yekün savaşıyorlarsa siz de onlara karşı top yekün savaşın. Bilin ki Allah kendisine sığınıp emirlerine yapışarak günahlardan arınıp azaptan korunanlara. Kulluk ve sorumluluk şuuruyla haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dini ve sosyal görevlerinin bilincinde olan müminlerle muttakilerle beraberdir. Saldırmazlığın gelenek haline geldiği, Allah'ın savaşı haram kıldığı ayları erteleyerek, yerlerini değiştirerek, 12 aya ay ilave ederek hileli takvim düzenlemek Allah'ın kesinlikle sene ve aylarla ilgili koyduğu hükmü inkarda ileri gitmektir. Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilinci, şuur altına iterek örtbas edip inkarda ısrar edenlerin, kafirlerin, bu yüzden hak yoldan uzaklaşmalarının, delaleti tercihlerinin öne açılır. Erteleyerek, değiştirerek ilave ettikleri aydaki savaşları, bir yıl helal ve meşru, bir yıl haram sayarlar. Allah'ın haram kıldığının sayısına uydursunlar da, Allah'ın haram kıldığını helal ve meşru kılsınlar isterler. Onların bilinçli kötü amelleri, kendilerine süslenip güzel gösterilmiştir. Allah, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini, şuur altına iterek örtbas edip küfürde nankörlükte ısrar eden bir kâme doğru yolu göstermekte lütfunda bulunmayacak başarı nasip etmeyecektir. Onlar bir yıl sefer ayını helal sayıyorlar, bir yıl muharrem'i haram sayıyorlardı. Nesi yıla ekleme işte budur. Allah'ım sen de şahit ol. Ey insanlar kadınlarınızın sizler üzerinde hakları sizin kadınlarınız üzerinde haklarınız vardır. Sizin onlardaki hakkınız minderinize sizden başkasını oturtmamaları, meşru tavsiyelerinizde size karşı çıkmamaları, hoşlanmadığınız kişileri izinsiz, izniniz olmadan eve sokmamaları, kötü söz söylememeleri, kötü fiil ve davranışta bulunmamalarıdır. Şayet bunları yaparlarsa, Allah onları engellemenize, sıkıştırmanıza, yataklarında tek başınlarına bırakmanıza ve hafifçe incitmeden vurmanıza izin vermiştir. Bunlardan vazgeçer ve size itaat ederlerse, meşru örfe uygun ölçüler içerisinde rızıklarını ve giyimlerini sağlama sorumluluğunuz var. Kadınların iyiliğini isteyin. Durumlarının iyileşme için çaba sarf edin. Çünkü onlar, müşterek hayatın gereği, kendileri adına bir şey yapma gücüne ve imkanına sahip olmayan, sizinle birlikte yaşamak mecburiyetinde olan hayat arkadaşlarınızdır. Siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Allah'ın emri ve hükmüyle onlarla ilişkiyi helal edindiniz. Eğer haklarını ararlar, sorumluluklarına riayet ederlerse, onlara tavır takınmanıza cezalandırmaya hakkınız yoktur. Onların serkeşliğinden ve şiddete başvurmasından endişe ederseniz, onlara öğüt verin ve yataklarınızı ayırın. Onların yiyeceği ve giyimi konusunda, cömertçe, her türlü iyilik ve ihsanda bulunmanız onların haklarıdır. Kadınların haklarını riayet konusunda, Allah'ın emirlerine yapışın, azabından korunun, onların iyiliğini isteyin, durumlarının iyileşmesi için çaba sarf edin. Hanımlarınız, sizlerin izni ve bilgisi olmadıkça, evinizin mali imkanlarını cömertçe harcamasınlar. Sözlerimi iyice anlayarak hatırınızda tutun. İyice tebliğ edebildim mi? Allah'ım, sen de şahit ol. Ey insanlar! Meşru şekilde sahip olduğunuz, üzerlerinde meşru haklarınız ve düzgün insani ilişkileriniz olan köle ve cariyelerinize, iş ile bağlı işçilerinize, İyilikle muameleyi size tavsiye ederim. Sofranızda bulunanları ölçü olarak olan ölçü olarak onların karınlarını doyurmanızı, giydiklerinizi ölçü alarak onların giyimlerini sağlamanızı tavsiye ederim. Affetmeyi düşünmediğiniz bir suç işledikleri takdirde, aranızda aynı cinsten suç işleyenlere uyguladığınız cezayı ölçü alınız. İşkence etmeyiniz ve onları cezalandırmayınız. Ey insanlar! Sözlerimi iyi dinleyin, iyi muhakeme edin, iyi anlayın, iyi kavrayın. Bütün ırklara mensup Müslümanların, Müslümanların kardeşi olduğunu bilin. Bütün müminler kardeştir. Kimseye gönül rızası olmadıkça kardeşinin malı helal değildir. Sakın haksızlık etmesin, hile yapmasın, haince davranmasın. Müslüman kim olduğunu size anlatayım mı? Müslümanın kim olduğunu size anlatayım mı? Müslümanların dilinden ve elinden zarar görmediği kişidir. Müminin kim olduğunu size anlatayım mı? İnsanların mallarına ve canlarına zararı dokunmayacağından emin olduğu kişidir. Muhacirin kim olduğunu size anlatayım mı? Kötülükleri ve günah işlemi terk eden kişidir. Mücahidin kim olduğunu size bildireyim mi? Allah'a itaat yolunda nevsiyle mücadele eden kişidir. Bugünün dokunulmazlığı gibi, müminin mümine zarar vermesi haramdır. Etini yeme mesabesinde olan müminin mümini gıybeti de haramdır. Namus ve haysiyetine zarar vermesi de haramdır. Müminin yüzüne tokat vurmak da mümine haramdır. Onu itip kakarak incitmesi de Haramdır. iyice tebliğ edebildim mi? Allah'ım sen şahit ol. Ey insanlar! Yeryüzü Allah ve Resulüne aittir. İnsanlar Allah'tan başka ilah yoktur deyip, benim Allah'ın Resulü olduğumu kabul edinceye kadar, insanlarla mücadele etmem emredildi. İnsanlar kelime-i tevhidi söyleyince, kanlarını, canlarını ve mallarını korumuş olurlar. Ancak İslam'ın koyduğu sorumluluk gereği, uygulanan gerekçeli karara dayalı cezalar müstesnadır. Ahiretteki hesapları ise Allah'a aittir. Kendinize, birbirinize haksızlık etmeyin. Ey müminler! Benden sonra küfre dönmeyin. Birbirinin boynunu vuran kafirler haline gelmeyin. Size sımsıkı sarıldığınız sürece asla hak yoldan uzaklaşmayacağınız apaçık dini, ilmi, idari, siyasi kuralları içeren Allah'ın kitabı Kur'an'ı Resulünün sünnetini bıraktım. Bunlarla amel ediniz. Davranışlarınıza Kur'an ve sünneti yansıtınız. Bir de soyumdan yakınlarımı Ehl-i bıraktım. İyice tebliğ edebildim mi? Allah'ım sen şahit ol. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız birdir. İslam'da insanlar eşittir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem de topraktan yaratıldı. Allah katında en değerliniz, en çok Allah'a sığınanınız, emirlerine yapışanınız, günahlardan arınanınız, azabından korunanızdır. Bir Arabın Arap olmayana, bir başkasının da Araba, bir siyahın bir kızıl deriliye, bir kızıl derilinin bir siyaha takvanın dışında bir üstünlük sebebi yoktur. Ey iman edenler! Biz sizi bir erkekle bir kadından, bir asıldan yarattık. Birbirinizle tanışmanız, işlerinizi tedbirle idare etmeniz, karşılıklı olarak İslami kurallarla örtüşen milletler arası teamüllere uymanız, yardımlaşmanız, kültür ve medeniyet alışverişine bulunmanız, birbirinize iyiliği tavsiye etmeniz için sizi milletler ve kabileler haline getirdik. Allah yanında en değerliniz, en üstününüz, en çok Allah'a sığınanınız, emirlerine yapışanınız, en çok günahlardan arınıp azaptan korunanınız, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davrananınız, dini ve sosyal görevlerinin bilincinde olanınızdır. Allah her şeyi bilir, gizli açık her şeyden haberdardır. Ey insanlar! Görünürdeki organları kesilmiş bir habeşliği bile başınıza getirilse, size Allah'ın kitabındaki hükümlere uyguladığı sürece dinleyin ve itaat edin. İyice tebliğ edebildin mi? Allah'ım sen de şahit ol. İnsanlar evet dediler. Burada bulunanlar, sözlerimi bulunmayanlar ilesinler. Ey insanlar, iyi dinleyin. Bütün peygamberlerin daveti geçmişte kalmış, görevleri sona ermiştir. Yalnızca benim davetim ve görevim devam etmektedir. Ben insanların ihtiyacı sebebiyle Rabbimin katında davetimi, görevimi kıyamet gününe kadar muhafaza ettim. Ben önceki ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim. Beni mahcup etmeyin. Yüzümü kara çıkarmayın. İyi dinleyin. Bir kısım insanlar için elimden bir şey gelmezken bir kısmını kurtaracağım. Ya Rabbi, esabım diyeceğim. Bana senden sonra din adına neler icat ettiklerini bilmiyorsun buyuracak. Ben cennetteki havuz başında sizi bekleyen öncünüzüm. Ey insanlar! Allah her hak sahibinin hakkını, her varisin, Mirastaki payını belirlemiştir. Varise vasiyet yapılamaz. Vasiyet, terekenin üçte birini de geçemez. Çocuk meşru eşe aittir. Zinadenin hak sahipliği söz konusu değildir. Hamisinin, amirinin, ortağının, işvereninin, efendisinin sağladığı imkanlara nankörce davranan, Allah'ın Muhammed'e indirdiği Kur'an'ı inkar ediyor demektir. Babasından başkasına mensubiyet öne süren veya efendisinden başkasına veliyetinen Allah'ın meleklerin ve bütün insanlığın lanetine uğrasın. Böylesinin ne azabı geri çevrilir, ne ceza yerine fide alınır. Ey insanlar! Dinde aşırılıktan sakının. Sizden öncekileri kesinlikle dinde aşırılıkları helak etmiştir. Hac'deki amelleri, davranışları benden öğrenin. Bu seneden sonra bir daha hac edip edemeyeceğimi bilemiyorum. Bu öğütlerimi burada bulunanlar, bulunmayanlara ulaştırsın. Öğütlerimin ulaştırıldığı bazı kimseler, burada dinleyenlerden daha iyi anlayarak, daha iyi muhafaza edebilir. Nice kimseler uygulayarak daha mutlu olabilirler. Ey insanlar. Allah sözlerimi işitip de belleyene rahmetini, merhametini ihsan etsin. Allah yüzünü ağarsın. Mana yüklü sözlerimi anlamadan ezberleyen birçok insan var. Derin manalar içeren sözlerimi bilen birçok insan, kendisinden daha yüksek anlayış sahiplerine bu sözlerimi ulaştırsın. Üç vasfa, üç davranışa sahip olan. Samimiyetle Allah rızası için dini görevlerini yerine getiren. Müslüman idarecilere samimi davranan ve itaat eden İslam toplumunun birliği ve bütünlüğünü koruyan müminlerin İslam'a hiyanet etmeyeceğini kalplerinden İslam'ı atmayacağını bilin. Bütün müminler gelecek nesilleri İslam ile şereflenmemiş insanları İslam'a davet ederek İslam'ı tebliğ ve davet görevini yerine getirmelidirler. Benim dışında. Benden sonra peygamber görevlendirilmeyecektir. Sizin dışınızda ümmet de olmayacaktır. Rabbinizi ilah tanıyın. Candan Müslümanlar olarak Rabbinize teslim olun. Saygıyla Rabbinize kulluk ve ibadet edin. Rabbinizin dinine boyun eğin. Adabına, erkanına riayet ederek 5 vakit namazı aksatmadan aşikare kılın. Vicdanı, serveti, sosyal bünyeyi arındıran berekete vesile olan zekatı verin. Ramazan orucunu tutun. İdarecilerinize itaat edin ki Rabbinizin cennetine giresiniz. Ey insanlar, yarın beni size soracaklar. Ne dersiniz? Peygamberlik görevimi yerine getirdim mi? Vazifemi yaptım mı? Orada bulunanlar. Evet. Yemin ederiz ki tebliğ ettin, bize tavsiyelerde ve öğütlerde bulundun. Böylece şahitlik ederiz dediler. Şahadet parmağını onların üzerine indirdi. Semadan sonra, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Size selam ve selamet diliyorum. Allah'ın rahmet ve bereketi, ihsanları niyaz ediyorum buyurdular. Arafat, Müzdelefe ve Mina'da üç ayrı bölgede yapılmış olan bu hutbelerin özet haline veda hutbesi diye karşımıza çıkarırlar. Ama Siyer eserlerinde bu şekilde parça parça karşımıza çıkar. İşte unutulmuş sünnetler bunlardır. Selam olsun ahir zaman sahabesi olanlara. İşin ucundan kaytarmaya çalışmayıp, yuvasından başlayıp çevresine, Yetişebildiği her yere Vahyi taşıyabilenlere Selam olsun Nefs Mekkesinden Gönül Medinesine Hicret edenlere Bu haftaki radyo sohbetimiz de bitti Bize Özel FM'in iletişim bilgilerinden Ve yine www.adnansensoy.com Web sitemden Adnan Sensoy Facebook Twitter ve Instagram hesaplarından Adnan Sensoy'un resmi YouTube sayfamdan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Vesselamu <Sessizlik> Aleykum ve Rahmetullah.